Günaydın. Haftanın son gününde açılışı ÇED raporları ile yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda muafiyeti muafiyetiyle ilgili Change.org'da bir kampanya başlatılmıştı. Sevil Turan ve Arif Ali Cangı tarafından başlatılan kampanyanın konusu, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıp, meclise sunulan sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına gizlenen bir madde ile danıştayca defalarca iptal edilen ÇED muafiyetinin, yasalaştırılmaya çalışıldığının haberini veriyordu. Evet, Türkiye Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED ile 1993 yılında ÇED yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle tanıştı. Son yıllarda da siyasi iktidarların uyguladığı ekonomik politikaların sonucu olarak da var olan koruma hukuku ortadan kaldırılıyor. Bu arada ÇED yönetmeliğinde de istisnalar kaide haline getirilmeye çalışılıyor diyerek konuyu açıklayan kampanya sahipleri ÇED yönetmeliğinin geçici, Üçüncü maddesinde 1993 yılından önce yani yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce planlanan yatırımlar çet kapsamı dışında tutulduğunu, yönetmeliğin bu düzenlemesi çevre koruma konusunda zafiyet yarattığı için ekoloji örgütleri tarafından yargıya taşındığını ve Danıştay'ın defalarca iptal karar verdiğini söylüyor. Buna rağmen her seferinde yargı kararlarına etkisiz hale getiren yeni yönetmelik düzenlemesine gidildi nitekim 5 Nisan 2013 tarihli resmi gazetede, Çevresel Etki Değerlendirilmesi yönetmenliğinin geçici üçüncü maddesi değişikliği yayınlandı. Açıkça yargı kararının arkasından dolanan bu yönetmenlik değişikliğinin de iptal edileceği bilindiğinden bu kez hukuksuzluk yasalaştırmaya çalışılıyor. Kanun tasarısının 11. maddesiyle Çevre kanunu 23.6.1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Planlama aşamasını geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletme ve başlamış olan projelerle bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler çevresel etki değerlendirmesi kapsamı dışındadır şeklinde geçici madde eklenmesi öneriliyor. Böylelikle hem ÇED zorunluluk tarihi 1993'ten 97'ye uzatılmış hem de planlama aşaması henüz tamamlanmamış olan projelerle bunların yan üniteleri ÇED'den muaf tutulmuştur. Yani İstanbul 3. Köprü. Üçüncü Havaalanı, Gebze-İzmir Otoyolu gibi çevresel olumsuz etkileri yoğun olan dev projeler chat kapsamı dışına çıkartılmaya çalışılmaktadır. Oysa hiçbir proje yaşamın korunmasından daha önemli olamaz. Ne zaman projelendirilmiş olursa olsun, ne zaman faaliyete başlamış olursa olsun, çevresel etkisi olan tüm yatırımlarda chat sürecinin işletilmesi gerekmektedir. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ve yasa değişikliği girişimiyle Türkiye'nin imzaladığı pek çok uluslararası sözleşmeler yok sayılmakta halkın Katılımı süreçleri de ortadan kaldırılmaktadır. ÇED'den muafiyet sağlama yönünde beyhude çabalarınızdan vazgeçin diyor kampanya başlatanlar. Çet süreçleri halkın yapılacak yatırımlar ve çevresel etkiler konusunda bilgilenmesi ve şayet yatırıma karşı iseler yargı süreciyle geciktirmeye ve hatta toplumsal mücadele ile durdurmasına olanak sağlayan en önemli demokratik araçlardan bir tanesi. ÇED'in hükümet veya yatırımcılar tarafından ayak bağı olarak görülmesi ise demokratik süreçlere zarar verir. Sıradaki kampanya Şişli Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül'e yönelik Şişli'de pet shoplarda hayvan satışının yasaklanmasını talep ediyor. Berfin Binbir başlattığı kampanyada canların uzun süre boyunca vitrinlerde bekletilmesinin, erken sütten kesilen yavruların satılmasının, barınaklarda birçok hayvan varken bunun bir ticarete dönüşmesinin bir insanlık sorunu olduğunu söylüyor. Şişli Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül'e seslenen Berfin Şişli Belediyesi'nin sokak hayvanlarının korunması ve barınaklardaki hayvanların sahiplenmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını fakat bu yönlendirici çalışmaların yanı sıra daha radikal kararlar alması gerektiğini söylüyor. Diyor ki geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki pet şoplarda hayvan satışını yasakladı. Yasağa uymayanlara önce para cezası vereceklerini, devam edildiği takdirde de ruhsatlarını iptal edeceğini açıkladı. Şişli'deki birçok yerde hayvan barınaklarından sahiplenilmesini teşvik eden tabela varken bir yandan hayvanların satılıyor olması çelişkidir. İşte bu yüzden Şişli sınırları içinde pet shoplarda hayvan satışının yasaklanmasını talep ediyoruz diyerek talebini söylüyor Berfin. Benim merak ettiğim neden bir kısım pet shop'un barınaklar için hayvanları sahiplendirmeye yönelik çalışmadığı bu bir ara çözüm olabilir belki.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 Elinde size karşı verebileceği en güzel ve elinden gelen tek şeyin sevmek, korumak, kollamak olan masum, garip, zavallı canlıların buna karşın işkence gördüklerini, aç kaldıklarını, zevk olsun diye öldürüldüklerini bilin artık diyerek durum açıklıyor Osman. Bu dünyanın sadece biz insanlara ait olmadığını anlatıyor ve kampanya başlatma nedenlerini şöyle sıralıyor. 1- Hayvanları bilinçli ve eğitimli insanların görev aldığı nöbetçi veterinerlerin bulunduğu hijyenik barınaklarda misafir edilmesi için. 113 diye bir numara olduğu halde yolda kaza geçirmiş bir dostu en yakın barınağa ait bir ambulansla aldırıp o güzel barınaktaki nöbetçi veteriner tarafından tedavi edilmesi için. 3. Sokak hayvanlarına yardım amaçlı kampanyalar yürütülmesi, okullarda bu konuda eğitimler verilmesi, bilinçli insanlar yetiştirilmesine destek olunması. Dört, hayvan ticaretinin önüne geçilmesi ve hayvan sahiplenmek isteyenlerin hayvanları en yakındaki hijyenik barınaklardan tedarik edebilmesi, bunların tek bir yerden yönetilmesi ve hayata geçirebilmesi için sadece hayvanlarla ilgilenen bir bakanlık kurulmasının şart olduğunu söyleyen Osman'ın kampanyası hala devam ediyor. Bütün bunların evcil hayvanların hakları için talep edilmesi ne güzel. Ancak bir anda aklıma besi hayvanları Tavuk çiftlikleri ve koyun sürüleri verdi. Hatta yolda gördüğüm kafes içine konmuş iki süslü koyun. Sofralarımıza gelen her parça etin nereden geldiğini hatırlamakta fayda var belki. İstediğiniz değişimler sizinle olsun. Esen kalın.